Kani TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Bu akşam Ramazan soframızda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Sevgili Turgay Güler ve sevgili Selçuk İnce. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür hoş bulduk. ediyorum. Tabii biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. İstanbul için e ezan okundu dilerseniz hep beraberce başlayalım, orucumuzu açıp yemeğimizi yiyip e muhabbetimize başlayalım. Ne Eyvallah. dersiniz? O zaman Allah kabul etsin diyorum. Allah bismillah. Kararsın. Hadi bismillah. Efendim sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle çay eşliğinde sevgili dostlarımla beraber. Nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerife'ye abi? Güzel. Şimdi insan her şeyi yiyecek, çok yiyecekmiş gibi zannediyor ama öyle olmuyor. İşte bir parça yediğiniz zaman doyuyorsunuz ama tatlı cezbediyor tabii şu anda. <gülüyor> kan şekeri de düşüyor insanın. Dolayısıyla Ramazan'ın ayrı bir keyfi var. Mesela çocuğun oruç tutması... Ayrıcalıklı bir şey. Ben çok yalvarırdım beni de gece kaldırın diye. İşte 7-8 yaşlarında vesaire. Kaldırmazlardı mesela 6 yaşındaydım. Kaldırmazlardı ama bir şekilde kalkardım. Uyku ağır basmıyor o zaman. Başka bir şey olsa işte kalk falan deseler kalkmıyorsun ama Ramazan'da uyku ağır basmıyordu. Hemen kalkıyordum sofraya oturuyordum. Onun bir ayrı i̇şte, keyfi var. Yani çocuklu yaşlarda kafanıza neyi koyarsanız o sizi hemen e, çalar saat misali kaldırıyor değil mi? Kaldırıyor. Çünkü ben kız, kendi kızımdan biliyorum. Mesela akşamdan diyorum ki kızım yarın bir yere gideceğiz. Misal veriyor onun istediği bir yer. Bir oyun parkı olabilir vesaire. Akşamdan e, mesela e, sabah olduğu zaman hemen kalkıyor. kendi. Ben, biz kaldırmadan Tabii. ama hiçbir yere gitmeyelim o böyle saatlerce uyur. İnsanın bir saati var zaten. Eskiden saat mi vardı mesela? 300 sene 400 sene önce saat mi vardı? İşte gecenin bir vakti kalkacaksın bir yere gideceksin. İnsan kendisini kuruyordu. Üçte kalkacaksın, bir yere gideceksin. İnsan kendisini kuruyor. Üçte kalkıp gitmeye yönelik. O saatte de kalkıyor. Yani düşünsenize, diyelim ki bir Anadolu'da bir yerdesiniz, bir köydesiniz 400 sene önce. Gece bir ava çıkacaksınız, bir yere gideceksiniz. Mesela gece ava gidecek. Gece bir yere gidecekler, yola çıkacaklar, şehre inecekler, her neyse. Ona göre kendisini ayarlıyor. Ve kalkıyor, uyanıyor. Yani insanın var öyle bir saat. Değil mi? Aynen. Sizin var mı öyle bir saat Selçuk kardeşim? <gülüyor> Turgay abimizin dedi ki sabah yani 6'lı 7'li yaşlarda başlamıştık savura kalkmaya. Ee, bir gece kaldırmamışlar. Uykumuz derin muhtemelen. Sabahleyin çok üzülmüştüm. Hatta annemle tartışmıştım. Ben niye çalmıyorsunuz vesaire diye. Bizim için çok kıymetli zamanlardı. Çünkü <gülüyor> en önemli gündem Ramazan'dı. En önemli gündem savurdu. E, oruçtu. Çocukların gündeminde e, ciddi yer ediyor. İnsanın ilk e, yaşlarında başlıyor olması böyle şeyleri. Sizin o, yaş kaç Öyle bir tartışmayı şey hiç unutmam. Sanki böyle ellili yaşlarda gibi konuşuyor. Sanırım var bayağı. Kaç? 38 yaşındayım. Oo maşallah. Var Sizin? 45'te ben var. Oo güzel. Allah hayırlı ömürler Abi versin hepimizin inşallah. Şimdi e, şu Mesela benim hayatımda Ramazan'da sahura kalkmamak yok. Sanki o çocukluktan gelen bir şey belki yine o eskiden gelen bir şey. Halbuki çok fazla yemek yiyen birisi değilim. Çok acıkan da biri değilim. Bir parça agresif yapar beni Ramazan. O da doğal. O yüzden Ramazan ayında mümkün mertebe böyle köşeye çekilirim. Kendimi sürekli uyarırım. Bak bu haklı olduğun mevzu olabilir ama sen haklı olduğunda e, aşırı tepki veriyorsun derim. Hakikaten öyle. Sonradan fark ediyorsun yani. Tamam bir, bir, haklısın, bir, bir, bir mesele var ama abartılı tepki veriyorsun. Bu seninle ilgili değil. Hı. Bu tamamen işte kan şekeri düşüyor, tahammülsüz oluyorsun. Kimi insanda da olmuyor. Kimi insan e, Ramazan'da yumuşacık oluyor. Olması gereken de o. Yani e, sen bir ibadet gerçekleştireceksin... Başkasından da zulm edeceksin. Yani Olacak işte. Bazıları değil. diyor ya oruç kafama vurdu. Git Tabii. öteye. Ya bu yanlış bir ifade. Yanlış bir ifade. Ee, onu yapmamak lazım. Ben yapmam. Kendim öteye giderim. Ben uzaklaşırım oradan. İşte o tartışmanın içerisine girmemeye çalışırım. Çünkü hakikaten e, ben oruç tutan bir insana baktığım zaman e, böyle çaresiz, mazlum öyle görürüm onu. İşte. Az sonra tüm o çaresizliği, mazlumiyeti bitecek. iftara kalmış bir saat, yarım saat e, oturacak. Ondan sonra bir rahatlıyor herkes. Ama o esnada, o arada herkesin çok dikkat etmesi lazım. Yani oruç bir ibadet. E, en önemli şey e, nefsi bir ibadet. Şimdi birisi size dese ki şu saate kadar yemek yeme sana 5 lira vereceğim. Yani sizi cezbedecek bir ödül verse, arkasını döndüğünde... Onun görmediği bir alanda, elinizin altında bir şey varsa Güzel. çaktırmadan gizliden <gülüyor> yersiniz. Ee, ama e, bu bir ibadet. Allah'a karşı gizliden böyle bir e, iş çevirmek <gülüyor> mümkün değil. Bir de diğer ibadetler Allah katında bir, mutlaka bir sevabı karşılığı var. Allah onu bazen sayılarla ifade ediyor. Oruç benim için diyor, orucun sevabını ben veririm diyor. Evet. ya yani ona bir sınır koymuyor. Yani oruç gerçekten e, mükemmel bir ibadet. Mesela orucun faziletlerini... ...konuşurlar, işte hocalarımız anlatır. Ben bambaşka bakıyorum. Şöyle bakıyorum, günün sonunda oturduğunuzda... ...bütün işte oruçlu geçen günün sonunda iftar sofrasında oturduğunuzda... ...bir tas çorbadır. Bütün hikaye bu. Bir tas çorba. Çorbayı içersiniz, karnınız doyar ve her şey biter. Ama te, abi herkes öyle değil. Ya işte. Hayır, misal, iki tas olsun. <gülüyor> i̇şte atıyorum... 3 tabak yemek ye. Fark etmiyor yani günün sonunda Aynen. sayılı 2-3 tabak ya yemek ya yersiniz. belli yani. Belli. E, yersiniz ve mesele bitiyor. Düşünsenize insanoğlu ilk günden bu yana bir tas çorba için birbirini öldürüyor. Savaş bu. Oruç bize şunu öğretiyor. Ya Bir tas çorba değer mi? Ya. Bak başka başka var. bir pencereden bakış Tabii. çok güzel. Birçok fazileti var orucun. E, doğrusunu şüphesiz Allah bilir. Ama benim baktığım pencerelerden biri de bu. Yani bir tane şorba günün sonunda onun için ticaretini ahlaksız hale getirmene falan değer mi? Yani. İşte birçok şey söylenebilir. Benim baktığım pencere o pencere. Yani bir de zaten orucu tek aç kalmaktan ibaret değil. Hani azalarımızın da tutması gerekiyor. <gülüyor> Gözün, kulağın, değil mi? Ellerinin, ayaklarımızın. Bu orucu böyle biz tutarsak hem maddi hem manevi açıdan evet. zaten bir e, bir kavrama gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Ama şeydir çok özür dilerim ee, İstanbul'da oruç tutmak bambaşka değil şey. mi ya? Ya gelen konuklara hep öyle söylüyoruz. İstanbul bir başka derler. Ya bir memba. yani evet. sizin memleket neresi Selçuk kardeş? Sivas. Sivas. Orada doğmadınız galiba. İstanbul'da doğmadık. İstanbul'eyiz İstanbul biz de. Gidip geliyor musunuz? Gidip geliyoruz 2 senede bir. Ya yani, da bir. Rahim değil mi önemli mi? <gülüyor> Malatya'ya gidiyor musunuz Giderim ben, giderim. Ailem burada, ben de burada doğma büyüyeyim ama fırsat buldukça giderim. Oradaki herkesi tanırım, herkes beni tanır. Sırf yani mesleğimle ilgili değil, çocukluğumda da öyleydi, giderdim. Şey söyleyeyim mesela, sözünü kestim mi bilmiyorum ama size herkes sıradışı konuşur. olarak tanır. <gülüyor> Onu da eklemek lazım. Gaybimle gazetede çok konuşur. Ben Malatya'da. Yaz tatillerinde siz de öyle yapıyorsunuz yani çocuklarınızla. Sıla-i Rahim için gidersiniz. İşte anneanneniz orada, babaanneniz orada, dedeniz orada, amcanız orada. Bir çoğu rahmet oldu. Allah rahmet etsin bu vesileyle. Rahmet eylesin. Bir Amin. Ağustos ayına denk gelmişti Ramazan orucu. Ee, Anadolu'da da oruç tutmak hakikaten e, o insanlar için e, herhalde ayrı bir ecrinin olduğu bir şeydir. Tarlada çalışacaksınız, ya, sıcağın sıcağı. altında. E, Ağustos insanın dili damağı kuruyor e, ve saat çok, e, akşam harcanın okunma saati çok ileride. Ben hayatımda iki kez Ağustos ayına denk geldim. Biliyorsunuz sürekli o 11 gün, 11 gün geri gelir. bir gün ya da 13 gün. 10 gün her Ramazan 10 yani, gün gibi geliyor. Gün o zaman gibi, 35 yılda bir mi oluyor? 35 yılda Taktiven. bir aynı yere bir daha geliyor. Bir i̇nsan ömründe... En Bütün, uzun, en, en uzun orucu tuttunuz yani. Tabii en uzun orucu tuttum, defalarca tuttum. En kısa orucu da tuttum. Şimdi ikinci kez en kısa orucu oruca orucay döndük. Doğru tekrar. döndük, evet. Öyle bir şey var. Şöyle düşünün: Her mevsim, her ay, her gün oruç tutuyor insan ömründe. Yani Aa, o süre zaman, içerisinde var. Periyoda evet. Öyle bir e, ilginçliği var. Tabii herkes kış ayında tutmak ister herhalde zannediyorum. <gülüyor> Şimdi tabii zor, zorlu şartlarda çalışanların tabii, tabii ki orucuyla daha rahat bir ortamda tutan orucun arasında mutlaka Allah katında da bir değeri vardır. Mutlaka. Onların tabii ecri daha çoktur. O, o da bir gerçek. Değil mi Selçuk kardeşim? Kesinlikle. Pandemi dolayısıyla geçen yıl daha çok ailemizde aslında, benim de bir kızım var 4 yaşında. Oo, Allah bağışlasın. İsmini... Mehlika Sena Mellika Sena buradan seni öpüyoruz. Ee, bu biz biraz kurumsal bir şirkette çalışıyorum uzaktan çalışıyoruz haftanın belli günleri bu bağlamda Ramaz'anı hep böyle şeyin şey nedir Ramazanı daha çok evde geçirmek Tabii ki akşamları teravi ve sonrasında e, Müslümanlarla birlikte geçirmek çok daha güzel ama aileyle işte kendi ailenle birlikte geçirmek çok daha önemli Pandeminin de bu anlamda Avantajı e, oldu belki de Küçük bir avantaj olsa olabilir yani Aileyle değil mi böyle küçük çekirdek aileyle iç oldu. olduk Öyle, ee, ya, öyle bir ya, Modern hayat bize birçok şeyi dayatıyor Bir sobanın eksikliğini hissediyorsunuz mesela Sobanın eksikliğini nasıl hissediyorsunuz Bugünün gençleri bilmez ama Sobalı evlerde büyüdüm ben Siz de herhalde yani, muhtemelen kesinlikle. sobalı evlerde soba bir odada bir salonda herkes o odada kışın. Soba çekim merkezi. Soba sizi etrafında topluyor aile fertlerini. Ama kalorifere geçiş yani kimse şunu söylemesin. kaloriferin yerini hiçbir şey doldurmaz. Yani o rahatlık ayrı mesele. Ben sadece orada bir soba üzerinden oluşan bir sosyolojiyi anlatmaya <gülüyor> aktarmaya çalışıyorum. Yoksa kalorifere savaş açtığım falan yok. Sobanın etrafındasınız ama kalorifer geldiğinde Herkes kendi odasına çekiliyor. Çünkü bütün odalar sıcak. Ee, o bağ kopuyor. Aile büyükleriyle bir arada olmak bir aynı zamanda tecrübe transferini, bilgi transferini bunları beraberinde getiriyor. Koptuğunuz zaman bambaşka bir dünya oluyor. Ee, ama modern dünyada bunları dayatıyoruz. Değil mi? Turgay bu arada tabii siz aynı zamanda yıllardan beri televizyon programcılığı evet. yapıyorsunuz ona açık oturumlar sunuyorsunuz bazen hararetli tartışmalar vesaire. benim en çok merak ettiğim bazen konuklarıma sorarım yani sizin gibi makam mevkidi olan insanlara yani mesela stüdyodasınız siz moderatörsünüz i̇şte konuklarınız var karşılıklı böyle hararetli tartışmalar oluyor program bittikten sonra ne oluyor abi şimdi e, var. gerek kendi programında ya başka yere konuk gittiğim Heh. zaman bu tartışmalar oluyor Ekran başındaki izleyici zannediyor ki, biz reklam arasını bekliyoruz. Reklam arasından girer girmez ikimiz de ya da kimse onlar fırlayacaklar, birbirlerinin boğazına yapışacaklar. Böyle bir soğuyacaklar ondan sonra. Öyle bir şey değil. Orada %99'su olarak ifade edeyim. 99'u bilir ki o tartışma oradadır, orada yaparsın. O yayın e, süresinde yaparsın. En bittikten sonra kalkadır bir bir bir, bir e, irtibat cümlesi mutlaka vardır. Ya yanlış yaptın der biri, öbürü ya öyle laf mı söylenir der. Diğeri vites küçüldür, ama sen öyle demeseydin falan der. Neyse ya denir kapanır rengörü, kapanır daha insancıl boyuta mı dönüyor Tabii, daha insancıl boyuta dönüyor. Ee, genelde öyle olur. Yani kimse e, endişe etmesin. Arada ya da yayın bittikten sonra kimse gömürüne <gülme> dalmazlar yani. Eyvallah. Bir de sıra dışı programlar sunuyorsunuz ya. Zaten programın ismi de öyle. Evet. Gerçekten sıra dışı bir insan mısınız abi? Yapı itibariyle siz kendinizi nasıl tarif edersiniz? Ee, aynen öyle e, tarif ederim. E, yani böyle düz bir insan değilim. Mesela beni tanımayanlar, ekranda görenler yahut dışarıda görenler Kimilerin ilk etapta şöyle bir izlenimi oluşur. Ya ne kadar kibirli bir adam falan diye bir izlenim oluşur. Ee, hani yemin ederek söyleyebilirim. Bir, bir süre sonra tanıdıktan sonra helallik isteyen çok insan vardır mesela. Ya kusura bakma abi ya biz seni böyle düşünüyorduk. İşte senin hakkında böyle düşündük vesaire diye. Demek ki o da Tiple alakalı bir şey yani. <gülüyor> asıl tipiniz de güzel ama. <gülüyor> Yok yani. Agresif ki, tavırlı mı? Mi görünüyor mesela falan. Bazı insanlarda öyle oluyor biliyor musun? Böyle görüntüye bakıyorsun çok enaniyetli, gururlu gibi görünüyor. Halbuki bir cümlesini bir duyduğun zaman yani ben nasıl düşünmüşüm ya çok pişman oluyor insan. Yani belki de sizi de ben de tam tersi yani tipten <gülüyor> öyle bir şey algılıyorlar. <gülüyor> ee, karşıyımdır yani e, hakikaten benim için asıl olan. Onu söylerim zaten hem aileme de söylerim yakınlarıma da söylerim oturup kalktığım yerlerde de söylerim. İşte sahip olduğumuz ünvanlar, makamlar bunlar hepsi gelip geçici. Günün sonunda bunlar elinizden gittiğinde bunlar elinizden gittiğinde gider bir şey değil bunlar. Mal, mülk, imkan, para, şöyle, bunlar elinizden gittiğinde eğer etrafınızda hala dostlarınız varsa siz doğru insansınızdır. Süper. Eğer makama dostluk varsa tabi yalnız Eğer, kalırsınız zaman. Evet. Eğer siz e, makamınız üzerinden e, ilişkiler geliştirmişseniz, buna da fazla kendinizi kaptırdıysanız onlar gittiğinde etrafınıza baktığınızda kimse yoksa, Bilin ki orada sizin bir hatanız vardır, bir yanlışınız vardır. Benim için asıl olan şu e, mesleğim, işim efendime söyleyeyim işte ismimin başındaki ünvan. Bunların olmadığı gün e, hala benim e, çok sağlam dostluklarımın devam ediyor olmasıdır. ilkem Buna göre hareket ederim ben. Yani e, bunu da önemserim. Herkese de önemsemesini tavsiye ederim. Çünkü bunu yapmadığı zaman kişi şöyle bir problem yaşıyor. Diyelim ki e, hani biraz daha yukarıdan bakalım. Siyasetçi, milletvekili, bakan, belediye başkanı, bir yerde müdür vesaire. Bu makamlara e, geliyor. Bir süre o makamları işgal ediyor. Sonra o makamlardan bir vesileyle e, alınıyor. Ayrılıyor. Emekli oluyor. Boşluğa düşüyor. Değil mi? Ciddi bir boşluğa düşüyor. ya Kendini o makamı o kadar bir mı anlamıyor? Bir şey değil yani. E, Asıl olan senin için adam desin. Yani biz de bu dünyayı kendimizi çok kaptırmamamız lazım. Değil evet. mi? Çünkü öleceğiz. Evet. Ahirete gideceğiz. Ben o cümlenizden birden bunu düşündüm. Aynen öyle. Bazıları da gerçekten dünyaya, makam mevkininin ötesinde hani insan olarak bizler yaşıyoruz bu alemde. Ya mesela bir ölüm duyuyoruz. Bir akrabamızı, eşimiz, dostumuz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gidiyoruz cenazesini kılıyoruz. Işte taziyesinde bulunuyoruz ama sanki ölüm bize hiç uğramayacakmışız gibi yaşıyoruz. Yani bize o fıtrattan mıdır, nedir? Evet. Bir, bir türlü biz kendimize onu bir konduramıyoruz. Yani biz sanki çok uzak bize. Ben e, birisinin Ölüm haberini alsam, yani bildiğim tanın, eyvah derim içimden, eyvah. Yani işte şu kamerayı kapattığınız zaman siyah oluyor her şey. <gülüyor> Telefonunuzu kapattığınız zaman bitiyor her şey, bitiyor, bir bitti. Yani işte insan da böyle bir şey. Bir Kapattı. şarjımız var, Tabii. Bitmek üzere. Bitmek üzere. Bitti, eyvah, yani eyvah. O yüzden e, ne yapacaksak, yani doğru ne yapacaksak şarj bütmeden yapmak lazım. Yoksa piriz bulamayız. <gülüyor> Yoksa piriz bulamayız. <gülüyor> ne diyelim Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha bereketli eylesin inşallah. Amin inşallah. Ee, Selçuk kardeşim yani mesela bu sofrada Ramazan'la alakalı Ramazan senin için ifade ediyor desem ne dersin? Ramazan benim için aslında biraz e, dirilmeyi ifade ediyor. Güzel. Yani bizim biraz önce bahsedilen işte e, şarjımız bitmeden önce, e, dünyaya dalmışız, e, genelde kendi gündemlerimizle devam ediyoruz. E, karnımız açsa ne zaman doyuracağız veya işte önümüzdeki işler, gündemler neler onlarla alakalı sürekli bir meşgale içerisindeyiz. Bir plan program değil mi? Sürekli evet, bizi aslında hayatın dayatmış olduğu diyelim e, seçenekleri sürekli yaşıyoruz. Ramazan birden araya giriyor ve bizim şeyimizi bozuyor, gündemimizi, genel gündemimizi. Ee, ne yapıyor? Bize aslında sadece oruçla değil, işte uzun uzun namazlar, uzun uzun secdeler, rekatların artması, tamamen hem bizim sabahımızdan akşamımıza, gecemize kadar aslında bir bir aylık bir bize bir şey yeni bir çizelge çıkıyor. Ee, tabii zekatı, sadakası e, tüm yönüyle aslında sadece hayatta kendimiz olmadığımızı <gülüyor> e, diğer gamlık olduğunu işte başkaları için neler yapabileceğimizi aslında toplumsal olarak da gündemimize girmiş oluyor. Ya bizi şuurlandırıyor yani. Aynen. <gülüyor> bir Aslında dirilme ayı diyebiliriz. Etkisi devam ediyor. Ee, birkaç ay daha. Ama etkisi azalıyor. Artık işte Ramazan ayı ne tekrardan gündemimize girmiş oluyor. O zaman şöyle İnşallah diyelim. Mi? Şöyle diyebiliriz aslında <gülüyor> sözümüzü kesin. Kusura <gülüyor> bakmayın. İnşallah hayatımızı tamamlarken ölüm gündemi girmişken da belki dua ederek şey yapabiliriz. Yani tam böyle coşkuyla yani Allah'ın yolunda giderken gündemimiz çok böyle Ramazan'la meşgulken Rabbim canımızı Alır. Ben Ramazan'a ilişkin, yani sadece Ramazan'a ilişkin değil. E, baktığım bir başka pencere de şu. Oruç insanı güzelleştirmeli. E, namaz insanı güzelleştirmeli. Yani güzelleştirmeden kasız şu. Güzel insan yapmalı. Naif insan yapmalı. E, i̇badetler insanı güzelleştirmeli. E, ancak o zaman e, yaptığımız ibadet e, doğrudur. Ve etkilidir diye düşünüyorum. Güzelleşmek. Yani işte güzel bir Müslüman. Bu çağda çok fazla ihtiyacım duyduğumuz şeylerden biri de güzel Müslümana ihtiyaç duyuyoruz. Yani. Örnek Müslümanı. Her her şeyle örnek Müslüman'a ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden Ramazan, oruç insanı güzelleştirir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi demin de dedin ya Selçuk kardeşim hani her yıl bir şuurlanma bir diriliş, diriliş dediğin işte arınma ayı ya. Şimdi hani araçlarımızı yılda bir veya işte belirli kilometrelerde ne yapıyoruz? Hani tabii bir bakım, bakıma, sokuyoruz. bakıma sokuyoruz ya şimdi tabiri caizse insan için de öyle yani. 11 ay dünya meşgalesine böyle dalmışız. Ne yaptın? Nerelerdeyiz? Kulluğun neresindeyiz anlamında böyle bir girdabın içerisindeyken bir anda böyle imdadımıza her yılda 10 gün erken gelmek kaydıyla bizi çok sevdiğinden dolayı evet. geliyor bizi bir ayağa kaldırıyor dediğin gibi inşallah. Tabii önemli olan ömrümüzü Ramazanı yapmak. Her ayı Ramazan gibi yaşarsak zaten hani dediniz ya ibadetler bizleri güzelleştirmeli. Yani esasında özünde o var. İyi insan olmak, iyi Müslüman olmak. Bütün, Allah bunu istiyor bizden. Bütün mesele o. Yani, şimdi biz son zamanlarda birçok şeyi kaybettik. Yani bizden kastım sen ben değil. Değerlerimizi kaybetti. Genel anlamda. Genel anlamda. Şey. İslam dünyası açısından söylüyorum. Yani biz örnek insanlar olmalıyız. Yani Hazreti Peygamber örnekti sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafındakiler örnekti. Bir kişi çıktı ve Allah'a imana davet etti. Bugün bir buçuk milyarız. Bir kişi güzel bir daveti, güzel bir insan yaptı. Ve bugün bir buçuk milyara ulaştık. Yani beş milyara da ulaşabilirsin. On milyara da ulaşabilirsin. Bu tamamen işte bizim güzelliğimizle ilgili. Aynen. Yani bir buçuk milyar veya beş milyar meselesinden tabii ki herkesin tabii. Müslüman olmasını canı gönülden arzu ederiz. Hani çünkü ayetlerde ahiret inancını işte cennetin cehennemin varlığını zaten ayetlerle biliyoruz ya hani kimsenin sıkıntı çekmesini hiçbir insanın sıkıntı çekmesini istemeyiz bir Müslüman olarak herkesi Müslüman olarak görmeyiz. Önemli olan Müslüman da nitelikli yaşamalı Tabii. bence ee, ki Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde hayatımızı idame edelim. E bu noktada Allah bizlere en azından Ramazan'ı bir fırsat verdi böyle bir silkilen, silkilenmeye vesile kalar inşallah diye i̇nşallah. dua ediyorum. Bu arada sizin sesiniz çok güzelmiş ya. Benim sesim güzel. Gerçekten. <gülüyor> yani, latif olsun diye demedim biliyor musunuz çok <gülüyor> Kardeşim? Yani hatta i̇yi. ezanlar noktasında baya iyi ezan okurmuşsunuz. Hatta beş makamda ayrı. Okurum okurum. Gerçek. Bir tane bir hangi ezanı daha güzel okursunuz mesela? Ee, Ramazan'da akşam, akşam ezanı mesela? Bir başlangıcını okurmuşsunuz. Deneyim. Ses patlar mı bilmiyorum ama deneyeyim. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vay, süpersin ya. Tam <gülüyor> makamında okudun. Sanki kayıttan. Değil mi? <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber. <gülüyor> Al sana sabah makamı. Selçuk kardeşi nasıl? Çok güzel. <gülüyor> Maşallah. Peki yani sütlüce oturduğunuzu biliyorum. Ben Eyüp doğmayayım. Ha, oradan mı ezanlara bir aşinalık yok. oldu? Yok. Ee, herkesin bir yetisi vardır. Ee, benim müzik kulağım iyidir. Hmm. Yani. E, ama normalde kökende ilahiyat imamati falan yok. Yok. Ee, ama bu, bu şu değil. Ee, ben kendimi e, iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Tüm bu konularda. Yani fıkıh dahil. Öyle mi? Çok iyi ya. Tefsir dahil. O zaman e, Turgay e, Hocam... E, <gülüyor> <gülüyor> ya. E, haddimi bilirim. Tesafurla. E, bu ilgiyle ilgili. Şuna da inanırım. Peşine düştüğünüz ilim, sizin peşine düştüğünüz, peşinden koştuğunuz ilim daha iyi öğreniliyor ve daha kıymetli oluyor. Yani Bir siz talep edip... Bedel evet, ödeyeceksiniz. Tabi, siz talep edip koşturursanız... Heh. Bu daha kıymetli oluyor, daha değerli oluyor. Öyle bakmak lazım. Mesela ben aynı zamanda piyano da çalarım mesela. Otur yetilerim de vardır. Sadece İslam di yani şu İslam dinini mensubu olduğumuz, ve öğrenmek zorunda olduğumuz dinimizdir. Bu bize farzdır yani dinimizi öğrenmemiz. Başka dinleri de bilirim. Yani Araştırdım. onlara ilişkin hmm. de çalışmalarım var. Bir aydının şimdi şunun altını çizelim. Bu ülkede yaşayan bir aydının kendisi dine mesafeli bile olsa bunu kendi adıma söylemiyorum. Az sonra anlaşılacak. Kendisi dine mesafeli bile olsa içinde yaşadığı toplumun inancına dair dinine dair bilgi sahibi olması lazım. Bizim bazı aydınlarımızda şöyle bir problem var. Bilse dahi e, bilmiyor olmayı aydınlığın bir gereği, aydın olmanın bir gereği zannediyor. Hmm. Mesela konuşuyor. İşte Cuma namazı Cuma günü mü kılınıyordu? <gülüyor> Cuma namazı kılınıyor. Şimdi hadi Cuma namazının, bunu karakterize ediyorum biraz gülsünler bir diye. Halbuki Cuma namazının Cuma günü kılındığını biliyor. Ama derdi şu, şu imajı ortaya koymak. Yani ben dinden, diyanetten uzak bir e, birisiyim. İmajını oluşturmak için işte cuma namazı kılınıyorlar. İşte cuma günü kılınıyordu galiba değil mi? Palan diye söze başlıyor. Hı -hı. Gerek yok ki sen kılma. Mesafen olsun. Ama bu toplumun yani içinden çıktığın toplumun e, değerlerine ilişkin bilgi sahibi olman lazım. Evet. O yüzden diyorum ki bu toplumda Hristiyanlar da yaşıyor, bu dünyada Hristiyanlar da yaşıyor, Yahudiler de yaşıyor, başka din mensupları da yaşıyor. Ee, onların inancına dair bilgi sahibi olmak e, güzel bir şeydir. Yani onları da öğrenmek lazım, bakmak lazım, hassasiyetlerini bilmek lazım. Evet. Değerlidir. Çok değerli. Bu Değerli vakitlerinizi ayırdınız, geldiniz. Peki, gelin. Bir söyle Size bir hediye takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın iki güzeli eseri Kur'an-ı Kerim veriyoruz. ve İslam İlmihali Selçuk kardeşimize diş, diş kirası bu. Aha, evet Osmanlı'da diş, diş kirası Bu evet. güzel bir gelenek. Bu diş kirasını bizim sürdürmemiz lazım. Yani karınca kararınca bir sakız bile olsa işte misafir ettiklerimize diş kirası vermemiz lazım. Biz de 30 Ramazan, 30 iftar boyunca sizin gibi değerli üstadlarımıza, kardeşlerimize hediye ediyoruz. Çok bu geleneği ediyoruz. sürdürüyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Biz Allah teşekkür hanenize ederim. huzur bereket versin. Amin inşallah. Amin. Efendim bu akşam Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.